sahanelerini de gezdiriyorlar bazen. Ya diyorlar siz bu insanları nasıl böyle çeşitli yaşlarda, çeşitli mesleklerde, çeşitli kalitelerde, hani kalite dediğim şey olarak maddime arada nasıl bir arada toplayabilirsiniz? Doktor var, talebe var, işçi var, memur var, tüccar var, fabrikatör var, boyacı var, marangoz var, talebe var. Nasıl bunları böyle toplayabilirsiniz? Adam hayret ediyor. Hiçbir yerde yok böyle bir şey dünyada görülmemiş sahabeten sonra böyle bir hizmet tarzı, böyle bir hizmet metodu böyle bir model görülmemiş yani. Umum'a hitap edelim. Bakma Abdullah Yiyin abim, var mübarek abimiz öyle fazla şey yapmak istemez. Yani kardeşin sorusuna. Ya bak şimdi Müştak burada nasıl cevap veriyorsun? E Kalk damarlarında duva <gülüyor> etsin kardeşler. Kalk damarlarında bir mantıklılıklar var. Abdullah evet, bin. Cenab-ı Hak inşallah dua edin, hep beraber o abimize Cenab-ı Hak acil şifalar versin uzun ömürler ihsan etsin beri bu hizmette devam ettin o abimize Cenab-ı Hak başımızdan eksik etmesin abi. ömür versin inşallah abi. sizin dualarınızın Cenab-ı Hak kabul etsin Cenab-ı Hak cümlemize Düştu hatimeler nasip etsin. Ay. Hizmet, iman, et, iman et, istihdam etsin. kadar devam ettirsin. Ay. İkimizin ve şeytanın şerrinden bizi muhafaza etsin. Memlekedemize bütün biladı İslam'ı insi ve cinni şeytanların, şerirlerin, düşmanların, düşmanlıklarından hıms muhafaza etsin. Elhamdülillah. Allah, Allah razı olsun. Dua müminin silahıdır. Başka bir şeyimiz yok zaten. Sâvzübillah. Kul mâ yâvâ öbeküm, yâvâ öbüküm rabbi. Levla dua akın. Eğer diyor duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? De <gülüyor> Habibim diyor onlara. O benim kullarıma de. Eğer duanız olmazsa ne emniyetiniz var? Ne ehemmiyetimiz var? Ne etimiz inir, ne sütümüz içilir, ne çorap başımızdan, saçımızdan çorap örülür, ne kereste oluruz, ne sopada yanarız, ne işe yararız, ne sap oluruz, ne kuşak oluruz, ne ip oluruz. Hiçbir işe yaramıyoruz Ama bir inerde sinek Duan olmasa ne ehemmiyetim var? Yine işine kafasını çekiştik. Çek. Nasıl ne ehemmiyetim var be? Şu buzdolabını bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, kaymak benden, efendim peyniri benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, beni de ki benden, ben olmasam pantolarını da alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya olsun Ne mübarekmiş, affedersin bak yine gözümle. <gülüyor> Bana desin sen ne işe yararsın? Hiçbir şey yaramıyor. Hep onlardan geçiniyorsun. Kiminin sütüne, kiminin etine, kiminin yumurtasını, acil meyvesini, <gülüyor> durmem nesini. İşte onları böyle, onlardan geçiniyorsun. Hep işte böyle dua ediyoruz. Başka bir şey yaramıyoruz. Ya. Şimdi kardeşimiz sordu ağabeyye, dedi neden başka kitap okumuyorsunuz diyorlar bazıları. Şimdi bak kardeşim, söylemek kolaydır. Bir insanı tenkit etmek çok kolaydır. Fakat o tenkit eden kişi kendi durumuna baksın bakalım. O ne yapıyor yani? O ne yapıyor? Bir gün böyle bir caminin bahçesinde siyasi kafalı birisi bana dedi ki ben böyle gençlerden ilgileniyordum da bak dedim Bediüzzaman ne diyor Ey vatan gençleri, renkleri taklide çalışmayınız. Yani gavurları taklide çalışmayınız. Görmüyor musunuz onların bunca zulüm ve adabetinden sonra onların batıl efkarına nasıl efendim ittiba ediyorsunuz? Kendi kendinizi ve kardeşinizi idam ediyorsunuz diye. Böyle müstahattan bir şey okudum. O da böyle bir kardeşimiz, o da dindar. Ama başka bir siyasi şeyden de uğraşıyor. Bana dedi ki hep Said Nursi'den bahsediyorsun. On gündür buradasın dedi. o çantanda hep Said Nursi'nin kitaplarını gezdiriyorsun dedi. Yok mu başka kitap dedi, gezdirecek dedi. İmam-ı Gazali yok mu? İmam-ı Rabbani yok mu? Abdülkadir Kadir yok mu? Bunlar alim değil mi? Niye bunların kitaplarını da bu gençlere okutmuyorsun? Sadece saydığınıorsun, senin kitaplarını okutuyorsun. Onları dedi burada reklamını yapıyorsun. Onların dedi şeyini yapıyorsun. Nişre yaptığını yapıyorsun. Diğer kitapların neden neşriyatını yapmıyorsun dedi? Bana zaman. Kendisi öğretmen ise de dinlerse hocası. Ben de ona dedim ki kardeşim, bakayet masumane. Kayınpeder de yanında. Şimdi kayınpeder de bana saldıracak da bekliyorum diye ben yine sonra söylüyorum. Şey bekliyorum, fırsat bekliyorum diyor. Ben dedim ki kaç gündür buradasın? On gündür buradayım dedim. Ben de on gündür buradayım. Ben bu gençlere dedim saydınur kitapları okuttum, okudum anlatıyorum dedim anlayabildiğim kadarıyla. Sen de burada on gündür, on gündür buradasın. <gülüyor> kaç kişi imamı okuttun dedim. Kaç kişi imamı okuttum. okuttun? Var mı yanında getirdin mi? Benim bütün küliyatı yanımda getirdim. On gün kalacağım burada. Bir yemkese bir yüzüme yemkese bir yüzüme de hepsini getirdim dedim. Sen dedim kaç tane İmam-ı Rabban, Gazali var mı yanında? Getirdin mi dedim ki bana? Böyle söylüyorsun. Ne derse beğenirsin. Ya hadi benim vasıfem değil onlara. Onları yaymak değil. <gülüyor> Olsaydı işte ben. <gülüyor> benim vasıfem değildi de onları yaymak. Neden vasıfen değil dedim ya. Senin şişette vasıfen. Bu sefer maaş alıyorsun devletten. Bir, ikinci öğretmensin, din dersi ucursun. iki, üçüncüsü o kitapların da okunmasının lüzumu olduğuna inanıyorsun madem ki okutman lazım dedim bir şey bana niye taş diyorsun dedim. Sizinle laf olmaz dedi çekti. Mağlubiyetini ilan ettim. Kayınpederi durdu Ya dedim hiç Efendi öyle bir giriş yaptın ki dedim sana ben de hücuma geçecektim dedi. <gülüyor> geçemedim dedi. Oğul var Muharrem, Muharrem sizin dedi bundan sonra. Muharrem sizindir. Sen de bizimsek. <gülüyor> Adam da partide kayıtlıydı. Partide gittikleri <gülüyor> gelen. Vallahi gittiğim partiden de istifa et. Ben dedi bundan sonra parti ciltte yapmayacağım. Size takılacağım dedi. En güzel hizmet bu dedi. Biz dedi toplanırız dedi. Bizim kütüphanemizde kasarı da de vardı dedi. Rabbani de vardı. Hepsi vardı. Fakat bu kuma istiha. <gülüyor> Ama bulunur orada dedi. Hop toplanırız dedi. Hayali hükümet kurarız. Devletle de biririz. Ondan sonra kimisi emniyet müdürü, kimisi başbakan. Onları hayali... Büyük hükümet kurarız dedi. Sonra bir belasıyı okuruz dedi ayrılırken. <gülüyor> bu kitapları dedi hiçbirinde okumayız istedi. Saatçe konuşuruz biz dedi böyle. Adam o kadar içlendi ki vallahi gitti parkiden de istifa etti. Ondan sonra bizim cemaata geldi. Evinin alt katını da verdi. Dershane yaptık. <gülüyor> Allah Allah. Hadi hadi ya. E cevap bu. Sen yapıyor musun ki an mı? Ne yapayım sen? Niye başka kitaplara okumuyorsun? Niye okuyorsun sen? Adam üçü okuduğu yok esasında. Şu <gülüyor> okudu yok. Sonra ben girmişim bu mağazaya. Her aradığım hem ucuz hem güzel hem taze var. Niye ben bu dükkana bırakayım öbür dükkana da gideyim? Girmişmişti var burada? Bulamazsam ben başka kitap okurum. Mesela namazı bozan şeyler. Yazmıyor burada. Bak burada ilmihali alırım. Namazı bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler. Efendim? ustun farzları, abdestin farzları lazımsa bana. Tehbise işi nerede yapılır, nerede yapılmaz. Oradan okurum. Yazmıyor olurdu bunlar. Bunlar iman esasları. Bu, hemen. Bu ne en güzelini buluyorum. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi-i şerif var. Şöyle diyor bak. İnnallâhı yeb'ası bi'âzîl-ümmeti ala re'si kulli miyeti senetin men yüceddidü lehâ dîn-i hâdû. Ya Hadis-i Buhari'de, her yüz senede bir cenab bu ümmete, bu ümmete diyor, bir müceddik gönderir. Onunla dinini tecdit eder, yenileme yapar. Yani dinde bir ilave, bir çıkarma yapmıyor da o asrın idrakine, anlayışına, ihtiyacına uygun dersi Kur'an'dan alıp veriyor. Öyle ya, eczaneye girdiğin zaman adam bakıyor leçeteye sana bütün ilaçlardan vermiyor. Sana öyle yaşlar var ki seni orada gelirttir. <gülüyor> Öldürür. Ha, sana, sana lazım olanı veriyor. Üstad da An-ı Kerim'i ayetleri sırasıyla tefsir etmemiş. Bu asrın ihtiyacına binaen hangi ayetlere itiraz etmiş ehli dalalet, ehli fen hangi ayetlere itiraz etmiş niye itiraz etmişse Üstad onun mütafasını yapıyor. Tabi ya bu. Sede bu ya. Onun için bize lazım olan bunlar. Biz bunları okuyoruz. Sonra biz madem ki mademki Bediüzzaman'ın talebeleriyiz. Üstadımız öyle diyor. Ben size kanaat ettim diyor. Siz de diyor bu kitaplara kanaat ettim diyor. Hisare-i Nur'un dışında Nur arayan diyor güneşe karşı belki bir mumu bulur. Onu da bulamaz belki diyor. Güneş. Güneş dururken diyor. Niye mumların altına giriyorsunuz? Ben size güneşi gösteriyorum diyor. Yani üstadın şahsından da bazıları diyor. Biz geliyoruz senin yanına bize bir âlinden ziyade sahibi hâl, sahibi kemalat lazım. Yani bizim içimizi, kalbi bizi okuyan, bizi böyle yönlendiren, bize bir nazar ettiği zaman sanki böyle bizi değiştiren birisi istiyor. E senin yanında geliyorsan diyorsun ki ben hafifim, niçareyim, perişanım. E diyor sen diyor, biz e senin yanına geliyorsan bir şeyler görmeyen, sen bize böyle. Üstad da diyor ki ben size Kur'an'ı gösteriyorum diyor. Kur'an'ın hakikatleri gösteriyorum diyor. Bak şurada mesela güzel bir şey var mahrem bir şuale cevaptır. Şu sır inayet eskiden mahremce yazılmış, on dörüncü sürün edilmiştir. Her nasılsa hepsi üç tansiyler unutup yazmamışlardı. Demek münasip nasip layık mevkii burası giymiş ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Anatilim bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunmuyor. Demek ki ben burada bir sayfa okuyup okuyorum. Başka bir kitap devirmek kadar bana ders veriyor. Niye ben ulaşıyorum kadar? Bir kaşık bal için, bir çuval keçi boynuzu yiyeceğim. Bir kaşık bal yerim tamam. Evet cevap güzel bir cevaptır şeref, icası Kur'an'a ait olduğundan, bana ait olmadığından bir bilaferva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Bak, ekseriyet itibarı öyledir. Dediğin doğru senin diyor. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, bir üşuhuttur. Marifet değil, şahadettir. Yani gösteriyor üstad sana. Gösteriyor. Her bir ağaç diyor Bismillah der, rahmet hazinesinden ellerini doldurup bize tatlaçlık ediyor, diyor ve ondan sonra isah ediyor. Bak diyor kuru ağaç diyor, kuru topraktan diyor, suyu yok, şerbeti yok, tadı yok, kokusu yok. Oradan çamur diyor, dalından sana şeftali gönderiyor. Allah Allah. Biz şeftaliyi Allah çok şükür diyoruz ama bunu düşünemiyoruz. Bunu düşünemiyoruz. Bursa'nın şeftalisi diyoruz. Allah'ın şeftalisi demiyoruz. Müslüman da bunu diyor, da diyor, da diyor. Nere mi kavuru bu? Kırka haça, bambaşadır kırka haçın kavuru. Allah'ın kavuru ya kırka haçı. <gülüyor> Allah'ın kavuru tabii ya. Nere mi karpuzu? Adana'nın karpuzu. Allah'ın karpuzu Adana Allah diyebilsin var orada karpuz atıyor. İşte bunun bu mesele bu. Müslüman da bunu bilmiyor. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki, Ceddu imanekum li la ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile tazeleyiniz, yenileyiniz. İman demek ki devamlı surette şey buluyor bana hani bazı hadiselerle seteleniyor. Onu tedavisi böyle, la ilahe illallah hakikatıyla her akşam tekrar ediyoruz. Bunların tekrar edilmesi lazım. Hava gibi, gıda gibidir bu, etmek gibidir. Her gün bir insan baklava yemez ama her gün ekmek yer. Her gün su içer, her gün su, su içmeye binir. Her gün şerbet içmeye binir ama her gün su içer. Bu öyle ekmek gibi, hava gibi, su gibidir. Evet. Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şahadettir. Şuhuttur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, isandır. Tasavvuf değil, hakikattır. Tasavvuf değil, hakikattir. Hakikattir. Kur'an ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın min fersin ve denin kan ve gübre arasından lebenen hansa haris bir sütüse gönderiyorum. Hakikaten üstad da diyor her bir inek, deve, keçi, koyun gibi mübarekayım onlar Bismillah rahmet feysinden bir süt çeşmesi olur. Bakayi tefsir etti. Ben diyor sütü gönderiyorum diyor Cenab-ı Hakk'ın. Üstad da diyor ki her bir ineğin memesi diyor rahmet hasilesinden bir süt çeşmesi olur sıkıyor, şu takıyor. Bir iğne soksan ne akar? Kan akar. Kim düşünüyor bunu? Hangi camideki hoca bunu düşünebiliyor? Ama bu düşündürüyor. Hakikaten yahu Allah Allah. Hiç bugüne kadar düşünmedim ben bunu. İğne memesini takıyor. Bir iğne soksan kan akıyor. Demek ki süt memede değil. Nerede? Sütü rahmet hazinesinden geliyor kardeşim. Öyle gö gibi görünüyor. Allah seni Öyle gibi görünüyor. Öyle gibi görünüyor tabii. Gibi bakmayacaksın, gerçeğe bakacaksın Balı da arı yapar gibi görünmüyor ama gittiğin zaman seni sokuyor. Eğer balı senin için yaptıysa orada sıraya geçerler. Evet, Hepsi burada mısın, mısın, mısın, mısın, mısın. Saygımız geldi, buyurum Demek ki arı balı bize yapmıyor, Allah yaptırıyor. Ya. Kim düşünüyor bunu? Adam doğduğundan beri balı zaten yiyor. Ya bilmediğimiz bir şey mi diyor sanki bu? Neyi biliyorsun? Balı yemesini biliyor. <gülüyor> Armut. Armuttan bahsediyor. Ya hücüs diyor durcular armuttan, elmadan, sütten efendim, yumurtadan bahsediyorsunuz. Eneyden bahsedelim? cenab Kur'an'da bahsediyor. Karıncadan bahsediyor, örümcekten bahsediyor. Arıdan bahsediyor, baldan bahsediyor. Sütten bahsediyor, yağmurdan bahsediyor, bakın diyor ağaçları nasıl diriltiyorum, yazın öldürdüğüm ağaçları, kışın öldürdüğüm ağaçları yazın nasıl diriltiyorum, işte sizi de böyle dirilteceğim. Ya bunlar mühim yani. Öteki vermeyeyim mesele değil ki ya. Şöyle olmuş böyle olmuş devlet kurduk, hükümet kurduk. Kursan olur kurmasan ne olur ya hükümet. Yani adam olmadıktan sonra sen. Adam lazım adam. Adam lazım. Sağlam adam lazım. Sağlam adam olursa sağlam hükümet olur. Sağlam hükümet olursa sağlam devlet olur. Hırsızlardan hükümet kurmuşsun sen. Ol musun usta? Birey birey, kişiler düzgün olursa her şey düzgün olur. <gülüyor> Adam dedi, harcak şu devlet başımıza falan yok. Kendisi bozuk adamın. Kendisi kahvede düşüş duvara atıyor. Ne <gülüyor> bu devlet hırsız devlet diyor. <gülüyor> sen sen de bakıyorsun karşısındakini kandırmaya. <gülüyor> Sanki devlet diye birisi varmış da ya, hırsızlık yapılmış. Devlet diye birisi yok ki ya devlet. Kendin devlet çalıyor diyor. Devlet çalmaz, o meyabur çalıyor. Devletin adamı çalıyor. Devlet diye birisi yok. İşte Onların hepsinin bir araya gelmesi bir devlet oluyor. Hiçler düşünülürse devlette de düşünülür. Bazı, bazı diyor diyor devleti evvela diyor kuralım diyor. Sonra o bu işlere bakarız. Ne demek ya? Biz devlet devlet kurmak kolay iş şey değil. Ki. Biz kolay işleri yapıyoruz, öyle zor ister onlar. Devlet Allah kurur, kurar o zamanı gelir bunlar, her şeyi kuruyor. Biz kendi yapabileceğimize bakalım. Biz kendimize evvela söz dimi terim. Ondan sonra bir arkadaşımız varsa ailemiz çoluk çocuğumuz varsa onların ıslahına çalışalım. Değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş çünkü Kur'an-ı Kerim'e ne diyor Cenab-ı Hak ku ve ehliküm nara. Nefsinizi ve elinizi ateşten koruyor musun? Eğlin mi? Hanımın, kızın, çocuğun. Adama bakıyorsun çocuğuna namaz kılmıyor. Kızı açık bilmem ne. Devlet kurmaya kalkıyor. Yahu sen bunlara bak, bir, bunların bir efendim düzelmesine bak. Sen bunlara laf dinletemezsen millete nasıl da hep laf dinleteceksin. Ama bu başı başımızdakiler, içimizdekiler işte. Sıkıyorsun domates salça oluyor. Hüzümü çıkıyorsun, sıkıyorsun şura oluyor. Bu milleti sıkıyorsun, onlar çıkıyor. Ya daha iyisi mi çıkıyor. ya? Ne varsa o çıkıyor. Ne zaman kurtulacaksın? Sen nefsin şerrinden kurtulma ama. Allah onlardan kurtarır. böyle. Yazılan sözler diyor tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şahadettir, şuuttur. Takvit değil tahkiktir. İltizam değil isandır. Tasavvuf değil hakikattir. Dava değil dava içinde bürhandır. Bir şey dava etmek başka bürhanını göstermek ispatını göstermek başka. Adam diyor bana bak kaldırma yerimden kalkarsan çarparım seni yere. O da diyor kalkmıyor der ki sen çarp. <gülüyor> bak sorarım sana sorar diyor. Gel sor şunu diyor. Hı? Yapamıyor bak. Ama böyle kalkıyor bir de kalkıyor bir yere bir çarpıyor pul gibi yapıştırıyor. Biraz evvel dava etmişti ondan sonra bak ispatını da yaptı. <gülüyor> <Ha>. Çarparım seni <gülüyor> de iyi çarpmalısın ya. Görelim seni. Öyle. Ha. Kıspak i̇şte ki dava değil, dava içinde bir handır şu sırrın hikmeti müdür ki? Nedir bunun bürhanı? Bürhan işte bak ya, bütün dünyada nur dersareleri var. Bir kişi çıkmış üstad, bir kişi. Bütün millet aleyhinde, devlet aleyhinde, hükümet aleyhinde, ordusu yok, askeri yok, parası yok, bir tane kalemi var. Bir komünistin biri öyle demiş. Necdet zaman çıktığı zaman demiş tek başına çıktı, bütün millet onun aleyhindeydi. Hiçbir şey yoktu demiş. Bir kalemi vardı demiş. Ama milletin kalbine gözü dikti demiş. Bizimkiler demiş, korktuklara gözünü Demiş, onun için demiş. <gülüyor> bir şey yapamadılar demiş. Adam demiş, öyle bir kazık çaktı ki Türkiye'ye. Kimse çökener. Bunu komünist söylüyor. Kazık diyorlar şimdi. Üstad diyor ki, Risale-i Nur Anadolu'nun sinesinde öyle bir yer etti ki, kainatı bozamayan bir kuvvet, o kuvveti bozamaz. ha <gülüyor> <gülüyor> O kazık diyor. Komünist ki bunu Ama adam hakikati görmüş. Yarabı diyor, bunlar mı? Var Geçen günükslara gençlere toplanmışlar. Televizyonda şey yapıyorlar bana bir de çıkarmışlar da e işte bugün işini diyorlar en tehlikeli grup. Şeriatçıların grubu. Şeriatçılık günden güne ilerliyor diyorlar. Dizmişler ilerliyor. Biz kastetiyor tabii. Biz ona karşı Atatürkçüler ne yapmalıyız falan filan diyor şimdi. Biz de diyor faaliyete geçmemiz. Sabah diyor. sabahtan diyor bu işe başlamalıyız diyor falan ibizi. Ee ki de biliyorsun. Ha, lajirim. Şikenli arkadaş. Ne yapacak da gidiyorsun şabaktan? Ne yapacağım yani? <gülüyor> <Bahriyeceğim. gülüyor> ya? Şabaktan bak. Basacak. Hatır atacık ön esmini alıp öyle der miyiz? Zaten her yerde de sıvısı. Cepte paralar da var her yerde ama. Ya yani niye yapacaksın? Ama bir Müslüman der ki ben ya ben itibaren içkiyi bırakıyorum. Göreve düşeceğim. Kusura bak çalacağım. Yarın da başlıyor arkadaş. Ondan sonra içmeyeceğim bu laneti. Namazımı kılacağım. Dini sohbetlere gideceğim. Kitap okuyacağım. Kur'an öğreneceğim. Allah Allah. Namazı öğreneceğim. Bak bir sürü yapılacak iş var. Adam bir şey yapacak yani. Ama öteki <gülüyor> ne yapacaksın? Ya, ya, yarın sabah oldu diyor. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? imanı vardı. İmanlıydı halk. Teslim kaviydi. Yani halkımız teslim teslim olmuştu. Hoca bir şey söyledi mi kafasına yatmasa da hoca efendi söyledi. Amenler. Ya nasıl olur hoca dedi kardeşim. Ben bilmem hoca törler. Hoca dedi. Teslimi. Ama şimdi hoca dedi değil. Ablam bana diyor ha. Kim gitti kim geldi bir tarafa diyor. giden gelseydi dedem gelirdi diyor. Hadi <gülüyor> bakalım anlat. Ama Üstad işte tam Öyle birisi dedi bir gün. Ben de öldükten sonra gerilmeye inanmıyorum. Çok dedi bir mantıksız görüyorum dedi. Çok dedi ilkel görüyorum. Ben dedi üniversite i̇şte de üniversite tarafısı. Böyle okuyoruz dedi. Ben de öldükten sonra toprağa gireceğim zaten. Toprakta benim dedi. Vücudum dağılacak. Atomlarım, elektronlarım, protonlarım, elektronlarım böyle Halim <gülüyor> <gülüyor> ya? Yani bir şey varsa. Ya da Kalabalık koyar. Dağılacak ya toprağın atom, elektron ve protonları işte. Gerçi <gülüyor> artık ben karlayım dedi. <gülüyor> 我叫 Esra'yın orada mı? Biz bu da esra. Üstad atolları konuşturuyor. Bu diye değil mi? Yani zerreler. Her biri Allah'ın bir askeri. Olunca her şey bu. Kolay oluyor değil mi? Bir komutan ileri gidiyor. Bugün genel kurmay başkanı ileri kurdular Yunanistan'a dese bütün askerler yürür mü yürümez Yürür tamam işte. Komutan olduğu için diyor ama. Sıradan bir vatandaş onu söylese yürümez. Değil mi ya? Yürer herkes. Ha! Demek ki komutan olunca yürütür. İşte Cenab-ı Allah da اِنَّمَا emruhu اِزَا اَرَادَ şeyen. Ben bir şeyin olmasını murad edersen diyor, kül feyekül ol oh, derim olur diyor. O kadar. Bir anda olur o işler. Onun için bu meseleler anistana diyorlar falan imana diyorlar o meseleler diyor. Bir anda halde olur. Başımızdaki bir rahmetsiz bulutları Allah bir anda izar eder şeriatın diyor parlak güneşini gösterir diyor. Ona dileriz ki diyor bize pamiye satmasın diyor. Baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman verir diyor. Evet. Mesela kendiliğinden olur. Olmaz mı? Evet. Peygamber Efendimiz hisli ezan okuyordu, hisli namaz kılıyordu. Hazreti Ömer'e bir iman geldi. Ya Resulallah açıktan okuyun. Karısını dul, çocuğunu yitim bırakmak isteyen gelsin bunu. Öyle çabuk. Bir Hazret Ömer Ömer çıktı. Arkadan bir halik bin bel çıktı iman etti, ordu kuvvetlendi. E şimdi bunlar da bugün, iltica mı edeceğiz? Bakacaklar mı biz bu Müslümanlarla uğraştık Bu kadarsın, kadar senin. bir şey yapmadılar. Biz bunlarla ne uğraşıyoruz ya? Bunlar iyi insanlar. Bir çıkacak oradan, demek verecek. O kalabalık birisi, ah diyecek, geri geldi iltica yoktur. Türkiye'de geldi, sızdık vardır, Hırsızlık vardır, sızdık vardır. iltica yoktur böyle bir şey. Yalan bu. Biz kandırırlar bugüne kadar. Bu iş bitti de bana şimdi. Duva içerisine oluyor. Duva içerisine. Yani bir adamın Allah şesasını versin diyeceğine Allah hidayetini versin. Duva edelim ki onlar da insandır Cenab-ı Hak hidayet eder. Adam bir konuşun işte. Senin çok uğraşmanla yapabileceği adamı tek kelimeyle yapar. Dedi hani birisi cesur, kuvvetli. Sırtında taşıyor. Gücünü. O da ki kendini kuvvetli bilmiyor, acizliyor. O da devlete istirahat ediyor. Devlete istirahat ettiği için bütün yükünü devlet taşıyor onu. Biz Allah'a da edeceğiz. Ya Rabbi bizim büyük işleri. Biz yapamayız bunlar büyük işler. Biz ancak kendimizin üzerinde çalışıyoruz. kardeşlerimiz. ancak böyle dershaneler açabiliriz. Ve devlet kuramayız. Onlarla bizim şeyimiz yok. Ya Rabbi sen biliyorsun bize. Tamam ya Cenab-ı Hak bize devlet kurun, hükümet kurun. Emret miyiz <gülüyor> zaten? Sizin nasıl görürsünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok tabii ya. Kardeşim. Yok kardeşim ya. Anlat. Bunlar... Sana ne olacak şeyler peygamber efendimiz biliyorsunuz. Ne ağır şartları kabul etmiş. Kafirlerin <gülüyor> ağır şartlarını kabul etmiş. Bir peygamber olarak hasreti öner hafta kalkıyor. Ya Resulallah, diyor. Sen Allah'ın Rasul'u değil misin? Nasıl bunların bu ağır şartlarını kabul ediyorsun? Bu değil bir anlaşmasında. Bir anlaşma yapıyor. Yani o zamanlar Mekke'den Medine'ye gidip gelme oluyormuş. Demişler ki gidip gelelim. Hatta gidip gelme olsun ama bizden birisi Müslüman olursa siz geri vereceksiniz. Sizden birisi bize dönerse biz geri vermeyeceğiz. Bunu kabul ediyor Peygamber Efendimiz. Ama ne oldu mu sorar? Tabi gelenler İslamiyeti anlatıyorlar, onlar Müslüman oluyor. Bu taraftan gelen kafirlere İslamiyeti anlatıyorlar, onlar İslamiyeti içten kabul ediyorlar. Bu iman meselesi. E bir sene sonra zaten gidiyorlar, şerifet ediliyor. Böyle. Onun için biz iman konularıyla uğraşacağız. Böyle büyük Hı. meseleler bizi yunar. Yapamayız da elimizden de gelmez. Sıkılırız yani. Bu sefer ne olur? E, gücümüzün üstüne çıkmış oluyoruz. Biz ancak bunu yapabiliyoruz. E biz tabii olmuyor deriz. <gülüyor> baksana ne güzel oluyor. Şuraya bak ya. Bu millet burada nasıl oturuyor? Dizleri ağrıyor, ayakları ağrıyor. gene oturuyor, gitmiyor. Demek ki burada mülezzet alıyor. İsek kalıyor ki bunun kardeşler geliyorlar buraya. Bunları kimse buraya zorla getirmiyor. Raskede geliyor bu millet. Hani ezan okundu, rastgele girdin, sultaname camisine. Rastgele de değil, adam bilerek geliyor kapıyı. O kadar yerler geçiyor, bilerek geliyor burada. Meşhurla geliyor öyle, rastgele değil yani. Onu diyor üstadımız, eski zamanda esasat imaniye mahpuslu, teslim kabiyiydi. Teferruatta âliklerin marifetleri delilsiz de olsa, delilsiz de olsa, beyanatları makbur idi. Nedir? Göstermeden adam, mahpun. Fakat Faka şu zamanda dalalet-i elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan fen yoluyla da gelmişler dalalet enver sıcak camiasında tabi açtı o ağaçta. Olduğundan her derde dair devayı ithsan eden halik-ı olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak masları eczasından olan temsilatından bir şuresini acz ve zahabıma fakir ve ihtiyacıma merhameten Hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Neyi? Temsil. Temsiller. Temsil Temsiller hakikati anlaşın şimdi. Temsil çok iyi bir yer. Misal bilmiş. Temsil. En uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsilciyet-ül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hem sırr temsil penceresiyle hakai ki gaybiyyeye, esasat islamiyeye, şuhuda yakın, hani görmeye yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ve beraber, vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim silaha mecbur oldu. Evet, elhasıl yazılarında ne kadar güzellik ve tesir bulursa, bulursa ancak temsilatı ı lemaatındandır. Benim hissem yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir. Gayet hadsimle tasarruumdur, dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Ben de tasarru ettim Rabbime diyor. Bana öyle bir tarz, öyle bir model, öyle bir şekil, Kur'an'dan bir ders ver ki bu ehli i karşı durabileyim diyor. Ve üstad da işte durabilmiş ya, ne diyor? Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Dediği talebeler budur. Şu, <gülüyor> şu abi var ya. Demin burada okudum. İşte o Kastamonu'ndur o abi. <gülüyor> o dediği usta atı atı. lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halik'ımızı tanıttı. Muallimlerimiz kulahtan bahsetmiyorlar dediler. O abiye edebiyat fakültesi son sınıftan <gülüyor> mezun olmadan usta işte mezun ettirmemiş. Yani. Ya Kastam onda talebelerinden bir kısmı yanıma geldi. Bize kârıkmızı tanıttır. Bu Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, ben dedim. Sizin okuduğunuz fenlerden her kent kendi insanıma hususiyle mütevazı den Allah'tan bahsedip kârık tanıttırıyorlar. Bu alimleri de onları dinleyiniz. Ne diyeceğim? Her kent Allah'ı tanıtıyor siz okuduğunuz kentler. Demiyorlar demek? Her kent okudukları karakterleri Okuduğunuz fenlerden her kent kendi lisanı mahsusuyla, özel bir insanıyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halika tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinlemeyiz. Mesela, misafir, nasıl ki mükemmel bir efsahane ki, hediye temsilin hemen fakir insan veriyor. Nasıl ki mükemmel bir efsahane ki, her gavanozunda harika ve hassas insanlarla ölçülerle alınmış hayattar, macunlar ve tiryaklar var. İlaçlar var, efsane. Şüphesiz, gayet nihayetli, ve kimyager ve hakim bir eczacı gösterir. Bu eczane bize hikmetli kimyager bir eczacı gösterir. Öyle. küri ars eczanesinde bulunan dört bin çeşit nebata ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat hayat Dört yüz bin çeşit kavanoz varmış dünyada. Allah'ım nerede kavanozlar? var? Ya işte kesiyorsun. Tavuk bir kavanoz kesiyor, içinde açıyor pilav yapıyorsun. İnek bir kavanoz açıyorsun kafasını kesiyor. İçinde neler çıkarıyorsun? Döner yapıyorsun, köfte yapıyorsun, kokriç yapıyorsun. Öbür tarafta hayvan bir kavanoz, elma bir kavanoz, kavun bir kavanoz, karpuz bir kavanoz, patlıcan bir kavanoz, soğan bir kavanoz, patates bir kavanoz. Küçüklü büyüklü. Allah Allah avuçtur, kafaktır, portakaldır, elmadır, say sayabildiğin kadar. E bunları, nereden geliyor bunlar? Kim yaptı bunları? Ya, 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiler. Tiryak demek yani ilaç gibi. Tuz bir tiryaktır. Biz onun tiryakisiyiz lan bir kez? Şu tiryaktır. Biz de tiryakiyiz. Ya zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiler. Bu çarşıdaki eksaneden senin bu gösterdiğin eksaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenni tıp midyasıyla tıp fakültesinde birbirine söylüyor. Kurey-i Aziz Eczane-i Kübrası'nın eczacısı olan Hakim-i Zülcelali Cenab-ı Allah'ı hatta kör gözlerine gösterir, tanıttırır. İşte bu tıp fakültesinde okuyan bir adama böyle bir ders vermişler. Bir misal verdik ama o eczaneyi misal vererek bu niçeden üstadın mı sandırmak için bir sayfa okuyoruz ama bir kitap okusak o kadar dersi alamayız. Bir tane daha okuyorum. Hem mesela nasıl harika bir fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Basit maddene pamuk. Pamuk giriyor içeriye. Allah Allah çeşit çeşit gömlekler çıkıyor, gömlekler çıkıyor, çap çapkı çapkı çapkı çıkıyor fabrikadan. Basit bir madde. Boya giriyor. Bir de pamuk. Neler çıkıyor bak Allah Allah! Nasıl ki bir fabrika ki? Binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Seksiz, şüphesiz bir fabrikatörü ve mehaletli bir makinesini tanıttırır. Demek ki çepte mehaletli makinesiler, ustalar, desanatörler var ki onlar çıkıyor. Böyle de küreğe arz denilen yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makineyi Rabbaliye. Nerede bu fabrikalar ya? Yüz bin tane fabrika Hani, dut ağacı bir fabrika işte dut üretiyor. Hem yaprak üretiyor hem tut üretiyor hem odun üretiyor. Öbür tarafta ceviz ağacı bir fabrika ceviz üretiyor, yaprak üretiyor, odunu üretiyor. Ne kadar fabrikalar vardı? Gezen fabrikalar var. Şu fabrikası inekler, koyunlar, keçiler. Şu fabrikası yumurta fabrikası olan şu. Toprak en büyük fabrika. Nasıl iman? Ama. Bunu benim Müslüman Allah namaz kılıyor ama böyle ediyorum ki. Bu tarzına baktım ama onun namazına kadar tövbe edip günah girmem tamam. Ama bu tarz, tarz. Bu model bu model ders verilmemiş. Camilerde bu model ders verilmiyor. Verilmiyor kardeşim ya. Çünkü bu kitaplardan mahrum olanlar, bu bu metodu bilmeyenler camide cemaate faydalı olamıyor. Cemaati kızdırıyor bile hatta kızdırıyor. Bayramda cemaat gelmiyor camiye dolu ağzına kadar İmam diyor kızmış zaten cemaatler kızıyor gelmiyorlar diye kızıyor zaten niye kızıyorsun acı kızıyor ya o dönem cemaat diyor bu bayramda de Yusuf'un tarifini yapsın <gülüyor> bir tarif yapıyor cemaatin yüzde işte doksan beşi deyince o tarifler birbirlerine asosa kıstırdım günde bir zaman bulamıyorum yani. <gülüyor> hadi ya öyle sen yapacağım şöyle bir tarif yapsa hocam gerçekten aydın din adamıymış Diye, İslamiyet'e bağlanacak adam bayramdan bayrama kılıyorsa cumadan cumaya gelecek adam bayramda, bayramda bayrama da, da getirtmiş adam <gülüyor> amazan doğru ciyip de bayram günü camiye gelenler kimi kandırıyorsunuz Allah hocam öyle değil sana ne yediyse adam ya sen onun yediğini yemeyenler bak sen onun yükseldiğini anla kardeşlerim bu mübarek adamda sabah uykunuzu böğdünüz, camilere koştunuz. Aleyk imanınız var. Allah Allah! Böyle cemaatler bulunur. Adam ya yaşar. Hacım be. Neyse. Tabii ya adam be. İçimizde belki de hepsine uyup, şeytana uyup, oruç tutamayan kardeşlerimiz de vardır. Onlar şimdi çok sürüyorlar. İçleri çayır çayır yanıyor. Yandı falan yok adam. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> yanıyor ki Allah bir yansın. Ben yanayım attım be. İçleri cayır cayır yanıyor ama o kardeşlerimiz tövbe kapısı kapanmadı. Bayramdan sonra tutamadıkları oruca günle gün tutacaklar inşallah. Bir de Cenab-ı Hakk'a Allah affeder inşallah. Seneye şeytanın adına recevayından başlayacaklar. <gülüyor> Helal olsun hocaya diyecekler. Acaba öyle sen şimdi adamı hakaret ediyorsun orada. Hanımdan sen ha. Gelmiyor cemaat. Nasıl gelsin sen kovalıyorsun? Nasıl gelsin cemaat? Niye buraya geliyor cemaat kardeşim? Neden geliyor? Dün açamda böyleydik biz. Şimdi başka bir yerden gelirken orası böyleydi. Gezerim İstanbul'u sabaha kadar bütün dershaneler böyle. Niye geliyor bu cemaatteki? Niye geliyor? Hakikat var kardeşim. Hakikata geliyor. Bir da var. O cazibenin cizbine kapılmış geliyor. <gülüyor> Buradan giderek memnun olarak ayrılıyor. Kalbi kırılmadan ayrılıyor. Gönlü incirmeden ayrılıyor. Yarın akşam arkadaşın da Severek getiriyor diyor. Yani Gel bak, dinle bak. ne kadar güzel. Şey. O da onu getiriyor, o onu getiriyor, o onu getiriyor. Sen hocam abi böyle. <gülüyor> ne? Şimdi var, din işleteceğiz sen İnşallah. Bu da kim? Demek ki öyle de küreye az seneler yüz binler başlı, her başında yüz binler mükemmel fabrika bulunan, yüz binler fabrikalarmış ya. Elma fabrikası, domat fabrikası, ceviz fabrikası, zeytin fabrikası, fabrika bunlar kardeşim. Zeytin yağ fabrikası olur da zeytin ağacı esas zeytin ağacı esas fabrika o. Bunlar süt fabrikası süt fabrikası inek o değil o sütü kaynatıyor satacak. <gülüyor> Mükemmel fabrika bulunan bu zeyyar bak ne Rabban iyi kesiyor. Reşmet Rabban. Ne derece bu insan fabrikasından büyükse mükemmelse, bu derece okuduğunuz ve nimak nemiyasıyla üreği arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır bu da. Ya. Onun için biz bu kitapları okuyoruz. O bizi. Başka bir şeye muhtaç bırakmıyor. Yani soru sordum cevabını alamadım diye bir mesele yok ya. Yani. Sor soruyu al cevabı. Kafana bir şey takılıyor hemen altından. Eğer desen diyor. Hakikaten nefis diyor. Hemen orada bir cevap veriyor ondan sonra. Eğer desen gene bir cevap veriyor. Hakikaten nefis diyordu onu. Eğer desen çünkü bunlar ilhamen yazılmış. Üstad bunlara oturup da alın bakalım kalemleri. Öyle değil. Dağda mesela geziyorlar şerifte. Hemen geliyor. ilham geliyor üstada. Alın kalemleri diyor. Hal buraya şemsiye tutuyorlar. Az Geliyorlar, bakıyorlar Geliyor böyle bakıyor böyle. Böyle, Sanki karşısında o haberleri okuyan adamın önünde nasıl geçiyor? Sen i̇şte de diyorum nasıl bu adam muhaberleri böyle aklında tutuyor? Ya yani Sen şey geçiyor oradan okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Üstad da böyle bakıyor. Yazıyor. Hatta bir gün Havuz Tevfik abi, Şavuz Tevfik abi anlatmış bir kardeşe, bizim Şavun abiye anlatmış. Demiş bir ara üstad baktım ses geliyor. Üstad yarımdaydı, yok. Sadece ses geliyor. Korkmaya başlamış yani. Ama yazıyor. Baktım diyor yok yani. Adam yok oldu. Ama ses geliyor. Yazıyor bu yani. Biraz sonra baktım diyor yanımda. Neyse yazı gitmiş falan. Hocam ben iyi bir şey soracağım. <gülüyor> ne yani soracaksın bana ne biliyorsun? Ne biliyorsun <gülüyor> ben ne soracaksın <gülüyor> bana? Ben yani onu soracak ya. Yani. Nerede de biraz böyle filan? Bunlar böyle yazılmış. Şimdi ben bunu bırakayım da. Musa abinin dediği gibi. Ben diyor eskiden bu tarlaya diyor buğday dikiyordum. Baktım diyor olmuyor. Ondan sonra tütün diktim olmuyor. Şimdi şeftali diktim diyor. Çok güzel para alıyor. E şimdi ben de çok güzel para kazanırken bu şeftalleri sürkeyim. Tekrar ben aslında buradaydı diyeyim buraya. Niye diyeyim diyeyim durdurduğun yerde Güzel bir kazanç elde ediyorum ben. Ben şimdi 800 sene evvel yazılmış o asrın insanlarına yazılmış kitabı alayım okuyayım. Ya ne okuyayım diyorum. Adım gelmiş bu asırda, Cenab-ı Hak göndermiş. Sonra benim peygamberim diyor ki her 100 sene de bir müceddit gönderecek Cenab-ı Allah diyor. Peygamberimi dinliyorum ben. Peygamberimi dinlediğim için bu kitapları okuyorum. Abdülkadir Geylani gelse emin ol bu kitapları okur başka bir şey yapmaz İmam Rabbani gelse bu kitapları okur İmam Azam gelse bu kitapları okur Hazreti Musa gelse kitapları okur benim bir yeğen var vallahi yeni namaza başladı ama çocuk o kadar bunlar şu, vallahi diyor Hazreti Musa gelse bu kitapları okur ne okuyacak ya başka Devrat'ı okumaz Kur'an okur e Kur'an hepsini okur tabi i̇şte onun için Cenab-ı Hak gönderir şu vasıta bu saatte. sonra bir içine yani sonra bu bir sene. Hapislerde, zindanlarda, mahkemelerde büyük bir işlerin mahsulü. Öyle yani oturup da almış kalemde yaz değil ki ya. Hapishanede yazılmış, mahkemede söylenmiş sözler. Zindanda yazılmış eserler var burada bu. Onun için bunlar çok tesirli. Biz onun için bunları okuyoruz yani. Yani Abdullah diyor da bazı şey yapmaz konuşmasını serbest fazla. Ya onun için. Zaten söyledi söyleyeceğini. Söyledi. <gülüyor> Yani niye bunları başka kitap okumuyorsunuz? Adam doktor olsa hep tıp kitaplarını okur değil mi? Ya niye biraz da pis okumuyorsun? Niye biraz da efendim şey okumuyorsun? İktisatla ilgili. Ya adam diyor ben doktorum. Ben doktorluğumu genişlendirmeye çalışıyorum diyor. Onun için diyor yeni yeni, yeni tıp kitaplarını okuyorum. E biz de nurcuyuz madem ki. Nur talebesiyiz. Hem de bunları okuyacağız. Sen bu da getir. Önede bir şey yok yani. Yasak yok okuyan ya. Okuyan okusun babacığım ya zaten. Bugün git kitapçıları gez Bunlardan bir tane varsa. Bitirinli adamın onlardan beş üç tane var. şimdi korkuyorlar bunları koymaya. Hala korkuyorlar. Bazıları. Yani serbest oldu haddikken o eski korku devam ediyor. Adam yine oğlunu olmaz diyor. Çekiniyor yani. Yani onları. Biz okumayın kardeşler. Bunları okuyun. O kitapları okumayın. Hiç kimseye dememişizdir ya. Demeyizdir. Diyemeyiz Diyemeyiz de. <gülüyor> demeyiz, böyle bir şey söylemeyiz biz ya. Ama bu kitapları okuyun deriz. En güzel bunlar deriz. Onları okumayın, lüzum yok demeyiz ya. Sonra okunur ya. Okunmasın. Yeri gelirse okuruz, lüzuma derse. Bir mesele varsa, bir mesele varsa okuruz ya. Üstad mesela diyor ki Risale-i Hamidiyye'de diyor, yazınca isteyen baksın diyor. İsteyen baksın. Risale-i Hamidiyye'de var İsteyen baksın Mesela Böyle çok diyenler oluyor da. O diyenler jetbel kalem konuşurlar. Kendilerinin okuduğu falan yok esasında. Sadece bir kıskançlıktan mı, yoksa bir taasuptan mı, ya da bir meraktan soruyor adam ya o diye bunları okuyorsun. Ha? ha? Sen geç geldin. Onu anlattık. O şatasında değildi. <gülüyor> Bayım durduk. Sen kekken. Adam uyuyormuş Konya milletvekili. İşte İskenderun milletvekili var. Mersin milletvekiliyle konuşuyor işte. Liman yapasın şehrimize falan filan. O da uyuyormuş Konya milletvekili. Bu Bizim oraya da yapasın demiş. <gülüyor> o da şimdi geç geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun Kur'an zaten okundu değil mi? Sadece bir üstü biz gittik. Makedonya'ya i̇şte gittik ve Kosova'ya gittik. Bulgaristan'a uğradık geçeceğiz. Dost kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bulgaristan'da filibër ülkesi. Evet, Şehriyar orada bir der sanat Bir abimizi orada bıraktık. <gülüyor> evet, tarz. orada bir cemaat var gençler böyle. Onlara anlatıyor, okuyor. Aman diyorlar bizi bırakmayın. Bu abi bir ay sonra giderse ne olur halimiz. Yenisi gelir diyoruz falan. Siz kendiniz yetiştirin. Devam edersin tabii. Devamlı bir arabayı kaktıramazsın değil mi? Kaptırırsın kardeşim kontağı aç. Adam kontağı açmamış, arabayı kaktırırız boyuna. Bir de bir. Aç kontağı be aradası kadar bırak marşıya be bir arabayı. Biraz kaktırırsın, araba çalışmaya başladı değil mi? Artık drrr, gider. Yani Biz de şimdi yani bir yere gidiyoruz mesela, bir kardeş birkaç ay kalıyor, oradan yetişiyor oradan elemanları, onlar devam ediyor. Hı. Eğer sonra dört masule değirmen dönmez. Orada öyle oldu olduysa, toplandılar sohbet etti giderken, gelirken de sohbet etti. Üskübe gittik, çok güzel şehir. Osmanlıların damgası var orada yerde. yani. Sultan Murat Aslıdık'ı da oradan Fikirler beyan ediyorlar. İnsan üzülüyor yani. Yani orada o gençlere de öyle istikamet değil. Bir fikir verecek, bir şey lazım yani. Hep kafalarında böyle, devlet şeyi böyle, devlet alalım, yıkalım, devirelim, zıntıklarım şalan. Abi, düşün, şu garibana bir şey anlatalım da kurtarsın. Meselesini. Ya bu iş yürüdü ya. Öyle yürüyecek, Allah o zaman yardım edecek. canım Hadi kardeşim ya. O işi Allah yapacak, bir anda yapar canım. Bir anda yapar. Arna uçak, abimiz tercüme etmiş. Bu kitapları Arnavutlar okuyorlar. Çok güzel okuyorlar. Şu gibi okuyorlar. Elhamdülillah. Pozitifara gitti. Orada dershanemiz var. Debre'ye gittik. Dirişten'e gittik. Prizene gittik. Oradan da bekliyorlar. Diyorlar dersen hazır. Adam diyor, dairem hazır. Gelin başlayın burada da. Bu nurculuk anlıklarına. Prizene muhakkak gitmek lazım. Prizene gitmek lazım. Daire hazır abi. Sen oraya bir uğraman lazım. <gülüyor> Beraber. Gidelim inşallah istediğim sana sana kilise ay verdin ne demeye geldin mi sen? Ah, verdik ilk ay. Oh, çok. İnşallah kilise verdik. İnşallah. Ya yani ansiy şey olsun diye bir teşvik olsun. İnşallah. Tabi çünkü insan dirisinin bu hakkı kavramasından zevk duyuyor. <gülüyor> Adam diyor abi, biz orada koşturduk, burada koşturduk. Bizim bir Osman Hoca var ismiydi. İşte valla öyleydi. Ben otuz sene, on şey, beş sene medresede okudum. diyor Arabçayı şu gibi biliyor. Hafız kendisi. Ama diyor, biri diyor, öğretmenle diyor bir münakaçaya geçsem ayaklarım titriyordu. Acaba bir soru sorabı da cevap veremem diye. Ayaklarım titriyordu diyor. bir öğretmenle diyor münakaçaya geçsem diyor. Arapçayı bu <gülüyor> gibi bir ayetleri biliyor ama şimdi diyor bana ayetler yeni yeni açılıyor diyor. Yeni yeni bana açılıyor ayetler diyor. Sana şimdi okuyor ya. O bildiğim ayetler yeni yeni bana açılıyor diyor. Ya bizim rahmetli usta derdi ki, mesela cemaatte böyle namaz, cemaatten uzak olan cehenneme yakındır. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, namaz kılanlar var, kiran ayakkabı hırsız gibi ayakkabıları çalıyor falan, bir iki kişi arkada duruyor, kızıyor onlara. Ne kolaysınız orda? Cemaatten uzak olan cehenneme yakındır. Ha, cemaatten uzak olan cehenneme yakındır. Yani bu asırda böyle bir cemaatten uzak olan cehenneme yakındır. Hadis bu, yoksa camideki namazda cemaatten uzak olan manası değil. Yani perakende Müslümanlık bu asırda zor, zor adam. Adam düğün yapacağım diyor. Abi diyor, peder diyor razı olmuyor mevlut bir düğüne. Kayınpeder razı olmuyor. Diyor. Bacanak razı değil. Hanımı diyor razı ettim diyor nişanlımı diyor. Nevlüçlü düğün yapacağım ama diyor amcam karşı çıkıyor diyor kayınpeder karşı çıkıyor ne yapacağız diyor kolay kardeşim sen hiç merak etme aman abi diyor beni yalnız bırakmayın tabii düğün günü diyelim ki pazar günü düğün var hemen biz bir iki münevver tutuyoruz tabii hediyeler hediyeler böyle gidiyor selamunaleyküm aleyküm selam düğün daha dolucular gelmedi dolucu da tutmuşlar tabii söyleyecekler <gülüyor> falan bunu yükselttiler. Tabi biz gidiyorsak onlar düğün var Müslüman babam ya maşallah tabi gider seni böyle evlat getirdiğim için bu asırda böyle namusunda niyaz mı var? Al bizim cemaat getirdi babasını etişmedi burada tabi babasına bir yağlamasa o evladım Allah'ım hediyeleri de görünce hemen açıyoruz kitapları işte Müslümanların düğünü nasıl olur? Ben temelseke bir ümmetiyle fesada ümmeti hele öcürmeyen dişi ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda benim ümmetimi tebirsük eden yüz şehidinse cevabını kazanır. İşte böyle bir düğün, dini bakımdan madem ki kızı isterken Allah'ın emriyle de dedik, peygamberin kalbi de dedik, öyleyse çözünüzle duralım. <gülüyor> Allah'ın emriyle başlayalım. <gülüyor> Oku bir haksesini ver. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz de tepsirine bakıyoruz, davul tutar geliyorlar, bak yola içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Babası da Allah hazır olsun, sağ ol. onlar da o kadar cemaat bulamayacak Adam da merlon oluyor bu sefer ya diyor. Allah razı olsun diyor vallahi diyor düşünüyorum diyor çektim Çık dik butemilleti kavga da ediyorlar. sokakta bir daha şimdi ben yaptım <gülüyor> siz kendinizi kurtardınız muhakkemat var şimdi o şu tek tekkas orada muhakkak o düğün öyle olur yani olur hiç şaşmaz ne Musa diye bir zaman bir hacı düğününe davet ediyor Musa diye bir zaman ben de de bir iki hacıyı aldım. Hacı'nın düğününe gittik diyor. Ulan düğüne yakınlaştıcıya baktık diyor. Kadınlar oynuyor. Çalgılar malgılar. Ulan dedik ne için hacı <gülüyor> O bizi bu düğüne davet etti. O bilmez mi biz böyle şeyleri sevmeyiz? Bir çocuk gönderdim hacı'yı git çağır dedim diyor. Gitti hacı diyor. Geldi yüzü kıza. <gülüyor> Ulan hacı demiş mi? Hacı demiş ki böyle alt etti. <gülüyor> bizi ne çağırdın demiş. <gülüyor> ya demiş sorma demiş. Bizi bir söz vardı. Ulan karı. Sağlımsın zulumsın ama lazımsın. <gülüyor> demiş karnını alacak. <gülüyor> Bak cemaat tutturdu demiş. Karim birader tutturdu. Ben de aklarımdan gelemedim demiş. Ben de tehkücüm düğünü demiş. Genişle beraber geliyorum. Kaçmış acı düğünün dövenmiş. Etek adam acı da olsa, hafız da olsa mağlup oluyor. Ama cemaat olupça cemaatın var seni. Orasını trak. Bir ekip geliyor. Zaten derse başladı Allah'ın izniyle davulçusu zurnası. <gülüyor> Müslüman'ın düğünü davulu zurnası da olmaz. Adam dağılçı. <gülüyor> Dambırtıyla dumbırtıyla değil. Dua ederek bu gençleri birleştiririz ki bunlardan gelen nesilden hayır gelsin. Yoksa davulla zurnayla içtiğinden olan düğünden hayır gelmez. Adam kayboldu <gülüyor> <gülüyor> Adam kayboldu anlamamıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müsteti bu yani. Bu işin müsteti bu. Onun için cemaatten uzak olan cehennem yakındır. O ustamın sözünü şimdi dişe atıyorum yani. O demek bir şey duymuş ama orada onu öyle anlamış yani. yani. Hoca Efendi de Osman Hoca bizim okudukça diyor bu ayetleri, tefsirleri diyor. Bu andaki ayetler açıklama ve fünürler var. Açılıyor. Öyle ben cimriyeti <gülüyor> O acıdır, nerede konuşsa Allah'ın izniyle her şey yapar, cesurda? Orada bir muhteleyecek inşâAllah. Bir tanı, Osman Hocam. Ben zorunlu dururdu da, bana kesurdu. Bir sene diyor, keşke bu kitapları okus, okusaymışsın, daha hiç yani, efendim. Genç tane o da. E, mühim olan Allah'ı tanımak değil mi ya? Hizmet etmek, İşte bu. Ben öyle hafızlar görüyorum, namaz görüyorum. Kur'an esmerli bir şey olmaz Ama adam buraya geliyor, sarhoş geliyor. Sarhoş. Sarhoş bizim dersimize gelen var. Sarhoş geliyor adam uyanıyor, bir dayıymıyor. Hiç kim sana bakıyorsun? Adam takkeyi takmış başına. Bıraktım diyor, lanet diyor. Neyi? Ne? Şişeyi bıraktım abi diyor. Ben o bir sarhoş gelmiştim. Ya anlamadınız mı? Yok ya farkında değil. Ya ders mi yok ya? <gülüyor> <gülüyor> Biz anlamamazdıktan geliyor. Adama desek, ulan buraya sarhoş gelinmez, tövbe estağfurullah, çarpılacaksın. Olur mu öyle şey ya? Adama kapı açık, herkes açık. Bizim eyleye gitmeyiz ama birhaneçilere kapımız açık. Aa, demek işte böyle olacak. Bu dava böyle. Herkes açık yani. Onun için, elhamdülillah. Biz bu kitapları okuyoruz, onun için okuyoruz. Başka kitaplar da var, onlar. Ve okuyan kardeşlerimiz de var, onlar onları okusunlar. Allah mübarek etsin. Değil mi? Esmer Bey, sorun. Esmer soru. Bey. bizim kardeşler çok güzel ilaç söylüyor. Onlar nasıl olur? Ya işte o çalgıcı kardeşler şimdi bu şeydeki kardeşler de onlardan. Filipe'de dershaneyi açan onlardan. Esmer kardeşler. Var, var. Var. vallahi Hapisi valla saniye. Bu orada mücadele veriyor şimdi. Orada ders yaptın dedi diyor ya abi sen de esmersin diyor. <gülüyor> <gülüyor> bizim gibi <gülüyor> <yedik>, konuşursun <gülüyor> ben ya. bak işte iki kulağın var senin, benim de iki kulağın var. <gülüyor> Orum <gülüyor> burada, yıkarım burada, aynı istedim falan. <gülüyor> tabi Allah'ı anlatmış hepimiz ya. E, çalgıcılar, saat. Adam tabi gidiyor gazinoda, çalıyor, ne yapsın garip. Geliyor dışarıda bırakıyor şeyini, sazını, kemalını, Selamünaleyküm Derse giriyor. Yapalım bir ders mi Bir meşrek dersi yapalım. <gülüyor> meşrek dersi, laikalardan okuyorum. Allah'ım ben adamla. Elhamdülillah. Aleyman, nereye ginerse orada ıslahat yapıyor. Sonra o maharede her gün böyle adam öldürüyorlardı. Oraya dershane açıldı. Abi diyorlar şimdi kavga durdu. Yani bizim yerleri de bunlara hürmet ediyorlar. Mesela biz gidiyoruz. Mesela ki orada sonra gir orada. Demekli mahare diyorlar ki orada girdim. Polis bile giremiyor oraya. Yani adamı bulamazlar ya ki. O evden kaçar. Oraya gir. Oradan atlar mı ediler? Kapıcıklar gibi yani. Orada bunlardan kapıcıkları var. <gülüyor> Efendim, şimdi onlar da hürmet ediyorlar. Git kahvede adama sor ki, at öyün adam, Nurçların derslerini silsen, git oğlum, götür abinin. Dershaneye götür. Adam genç kağıt öyünüyor ama, bir hürmet duyuyorum bizim cemaatimizle. Bu iş böyle. Allah'ı temizden razı olsun. Hakkınızda abin yürü. Kusurumuza bak. Buradan Kur'an'da bir dayanıyor. <gülüyor> Uğur kardeş. <gülüyor> tamam Uğur. Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>